Selametle derler. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ey Ulu Rabbimiz derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. Rahman'ın o has kulları harcamalarından ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Onlar, Allah'la beraber başka bir Tanrı'ya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, günahının cezasını bulur. Kıyamette, o büyük duruşma gününde, onun cezası katmerli olur ve azapta, Zillet içinde ebedi kalır. Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kim tövbe edip güzel ve makbul işler yaparsa Gereğince tövbe eden işte odur. Okullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar ve şöyle niyaz ederler: Ey keremi bol Rabbimiz, bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle bizim müttakilere öndereyle işte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. de ki: "Doğanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki ama siz ey inkarcılar size bildirdiklerimi yalan saydınız artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız